Heva ve Hevese Tabi Olma Enes Yelgün Siyer kitaplarında Nuh kavminin putları diye bilinen bir takım putlar mevcuttur. Allah subhanehu ve Teala Nuh suresi 25. ayeti bunların isimlerini zikretmektedir. Bir rivayete ise şöyle geçer. Nuh'un aleyhisselam kavminin putlarının gömülü olduğu yeri cinler Amr bin Luhay'ı haber vermiş o da onları oradan çıkartmıştır. Daha sonra da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 Tarih boyunca, insanoğlu hep bir ilaha yönelme ihtiyacı hissetmiştir. Sıkıntılı anlarında başvuracağı, sevinçli anlarında hatırlayacağı, insanlara, işte ben bu ilaha inanıyorum diyeceği bir varlığı sürekli aramıştır. Bu arayışta kullandığı araçların farklılığı, onu değişik birçok ilaha ibadet etmeye sevk etmiştir. Aklını, heva ve hevesinin ölçü yapıp da, mağbud arayanlar, ancak kendi akıllarına, ve nefislerine uygun ilahları bularak tatmin olmuşlardır. Yerin ve göğün Rabbi olan Allah'ın peygamberlerine, O'nun risaletine tabi olan topluluklarsa, gerçek ilaha kulluğun lezzetini tatmışlardır. Müşrik toplumların, Adem'den aleyhisselam beri yöneldikleri ilahlar, farklı farklı ölçülere göre belirlendiği için, oldukça geniş bir halkayı kapsar. Bazı zamanlarda tabiat varlıklarına, bazen ağaca, taşa, bazen de hayvanlara ilah gözüyle bakılmış, ibadet edilmiştir. Fakat bu genişliğe rağmen biz şu soruyu sorduğumuzda cevap çok kısa olacaktır. İnsanları Allah'ı bırakıp da bu ilahlara yönelten şey nedir? Bu soruya verilebilecek en temel cevap taklitçilik veya heva ve hevese tabi olmaktır. Geçen yazılarımızda taklitçiliğin ne demek olduğunu, insanların neden taklitçiliğe sürüklendiğini, taklitçiliğin sonuçlarını ve ondan kurtulma yollarını anlatmaya çalıştık. İnşallah bu yazımızda da heva ve hevese tabi olma başlığını anlatmaya çalışacağız. İnsan, dünya nimetlerini süslü gösteren ve onları isteyen bir nefisle yaratılmıştır. Bu özelliğiyle meleklerden ayrılır. Çünkü melekler nefis taşımazlar. Aynı şekilde insan gibi iradeleri de yoktur. Kim insan nefsinin arzularına boyun eğer ve istekleri onu kuşatır, günah onu sarmalar. Bu insan heva ve hevese tabi olmuş, nefsine zulmetmiş demektir. Kimi de bazen nefsinin arzularına yenik düşmekle beraber Allah'a subhanehu ve teâlâ tevbe etmeyi bilip kendini sürekli temizler. Allah'tan başka ilahlara ibadet etmede, insanın nefsine zulmetmesinin bir çeşididir. Kendinden hiçbir fayda ve zarar umulmayan ilahlara tapanlar, aslında kendi heva ve heveslerine uygun davranmışlar demektir. Peki neden böyledir? Çünkü Allah'tan subhanehu ve Teala başka ilah edinenler, heva ve heveslerine uygun kural ve kaideleri tabiri caizse, sahte ilahlarına söylettirirler. Mesela Amr bin Luhay'ı düşünelim. Bu adam Mekke'ye elinde bir takım taşlarla geldiğinde Mekkelilere bunlar sizin ilahlarınızdır dedi. Orada bulunanlar bunu kabul edince otomatikmen şu soruyu sorma ihtiyacı hissettiler. Peki bunlar bizim ilahımızsa bizden ne istiyorlar? Hangi fiilleri yapmamızı, hangilerinden kaçmamızı emrediyorlar? İşte bu sorunun altını dolduracak cevap listesinin hepsinin çıktığı yer heva ve hevestir. Bu meseleyi izah ederken sadece taştan yapılan putları söyleyerek konuyu sınırlandırmamız doğru olmaz. Aklını ilah edinen insanlar da aslında aynı konumdadırlar ve heva ve hevese tabi olmuşlardır. Aklını ilah edinen ilk varlıkta şeytandır. Allah ona Adem'e aleyhisselam secde etmesini emrettiğinde o aklını kullanmış ve zelil bir şekilde Allah'ın subhanahu ve teala huzurundan ebediyen kovulmuştur. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis: Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın." dedi. Allah: "Öyleyse in oradan." Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık. Çünkü sen aşağılıklardansın buyurdu. Araf suresi 12 ve 13. ayetler. Allah başka bir ayette ise, Sadece şeytana değil, Onun bu usulüne tabi olanlara da, Aynı hitapla seslenmiştir. Allah buyurdu. Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, Onlardan kim sana uyarsa, ''Sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.'' Araf Suresi 18. Ayet Günümüzde bunun en güzel örneği hadis inkarcılarıdır. Bu zatlar ilk önce insanları hadislerin zayıf olduğunu, Kur'an'a muhalefet ettiğini ve benzeri şeyleri söylerler. İnsanlardan bu söylemlere kulak verenler, ''Tamam'' dediğiniz gibi olsun. Peki biz bu dini nasıl yaşayacağız diye sorduklarında, Allah'ın kitabı size yeter diye cevap verirler. Buraya kadar her şey iyi niyetli gibi gözükse de, asıl mesele bundan sonra başlamaktadır. Bu şüpheyi kalplerine yerleştirenler, Allah'ın subhanehu ve Teala, ayetlerine baktıklarında, muhkem ve müteşabih birçok nas görecekler, her şeyden umumi olarak bahseden mücmel bir kitapla karşılaşacaklar. O zaman ikinci bir soru daha sorma ihtiyacı hissedecekler. Peki, biz bu kitabın ayetlerini nasıl anlayacağız? İşte buradan sonra devreye heva ve heves girer. Onları bataklığa sürükleyenler, bu aşamadan sonra ayetleri istedikleri gibi anlayıp, insanlara da bunu dayatmaya başlarlar. Lat, menat putunu ortaya koyup da, daha sonra sizin ilahınız sizden şunları istiyor diyenlerle, bu zatların yaptıkları arasında doğal olarak bir fark yoktur. Rabbim bizleri heva ve hevesine göre değil de onun rızasına uygun olarak yaşamayı nasip etsin. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 19. sayısında yayınlanmıştır.